oynayanlar Ali Ulvi Kurucu, Nübit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış. 103. bölüm. O gencin kim olduğunu hala söylemediniz. Acaba kimdir bu genç derken birkaç sene sonra Sebilü'r Reşat mecmuasının kapağında bir fotoğraf gördüm.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 Hacı Bey, bu zat kimdir? Efendim, bu gence avukat Bekir Berk derler. Bizim biraderin mahdumu Osman'dan Kur'an-ı Kerim öğrenmeye geliyor. Bir zaman sonra genç aşağı indi. Gülerek selam verdi. Hulusi Bey fakiri kendisine tanıttı. ...Medine'yi münevvereden geldi. Maraşal Feyzi Çakmağ'ın vefatında radyo evine giden ve bu yüzden tutuklanan o gözlüklü gençsiz misiniz? Evet hocam, ben verizim. Buyurun büroma gidelim, size gazeteleri, fotoğrafları göstereyim. Bürosuna gittik. Evet, o gençti. Kendisine dedim ki... Bekir Bey, benim şiir yazmama, şair olmama siz sebep oldunuz. İlk şiirimi bu hadisenin ve sizin bu fotoğrafınızın tesiriyle kaleme almıştım. Hepsi Allah'ın tevfiki hocam. Ben bu yaşa kadar Kur'an-ı Kerim okuyamaz haldeydim. Biz böyle bir nesiliz. Avukat olmuş, davalar alır, davalara girer çıkar ama... ...mukaddes kitabını okuyamaz. Osman Topbaş Bey sağ olsun. Şimdi bana Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor... Dilim her gün çözülüyor. Gitgide daha rahat okumaya başladım. Talebeliğin de ayrı bir zevki varmış. Bekir Berk daha sonraki yıllarında çok faaliyetlere katıldı. Çok hareketli oldu. O zamanlar daha sakindi. Büyükleri ziyaret eder, herkesi dinlerdi. Bütün Müslümanların adamıydı. Sonraları bütün vaktini hemen hemen sadece Risale-i Nur'lara Nur talebelerine hizmet ve yardıma harcadı. İlk zamanlar nerelerdeydi ki? Önceleri Milliyetçiler Derneği'nde faaliyet gösteriyordu. Derkilere yazılar yazıyordu. Hatta Türkçü Nihal Atsız'la da görüşüyordu. Necip Fazıl Kısakürek Bey'le çok sıkı teması vardı. Onu çok seviyordu. Büyük Doğu dergisine yardım bulmak... ...Necip Fazıl'a destek olmak için çırpınıyordu. Bunun için o sırada marif vekili bulunan Tevfikleri Bey'le görüştüğüne, hatta onu ikna edenlerden biri olduğuna ben de şahidim. Enteresan. Medine-i Münevvere'de kalıyorsunuz ama Türkiye'de olup bitenlere de şahit olabiliyorsunuz. Nasip meselesi işte. Başbakan Adnan Menderes'ten yardım alındıktan sonra Tevfik Bey, Bekir Berke şunları söylemiş... Bekir Bey, Allah selamet versin. Necip Fazıl Bey dergisinde namı ı müsteharlarla Profesör Bilmem Kim diye yazılar yazıyor. Bunları onun yazdığını herkes biliyor. Madem böyle bir yardım oldu, Büyük Doğu'yu büyütün. Memleketin sevilmiş imzalarından yazılar alın. Ali Fuat Başkili, Nurettin Topçu'ya, Mümtaz Turhan'a gidin. Tevfik İleri Bey tanınmış milliyetçi ilim adamlarının isimlerini saymış. Bekir Berk bundan sonrasını şöyle anlatmıştı. Tevfik İleri Bey'in bu sözü üzerine Profesör Doktor Ali Fuat Başgil Hoca'ya koştum. Anayasa Hukuku Ordinarius Profesörü olan Başgil İstanbul Hukuk Fakültesinden hocamdı. Beni güzel karşıladı. Kendisine durumu anlattım. Yazı vermesi için rica ettim. Ali Fuat Bey bana şunları söyledi. Bekir Bey, her münasebette söylediğim bir sözü sana da söyleyeyim. Allah bana evlat vermedi. Talebelerimi evlat kabul ederim. Bilhassa böyle bir mukaddes dava uğrunda, şahsi hiçbir düşüncesi olmayan talebeleri reddetmek istemem. Fakat bahsettiğin derginin sahibi meczup. Meczupla yola çıkacak kadar da cesur değilim. Ben korkarım. Biraz temkinli olmak isterim. Bu mübarek insan bugün sever, yarın söver. Damarına basılmaz. Neye güceleceğini de bilemezsin. Bu tipler müstesna insanlardır. Ben böyle insanlarla yola çıkamam. Bu zaafım var. İstersen korkak de. Seni mahzun göndermek istemezdim. Eğer başka bir arzun varsa başımın üzerinde. Son derece büyük bir iltifatla beni kapıya kadar geçirdi. Kapıyı açtı, elini öptüm. O da beni alnımdan öptü. Ve dedi ki... Bekir Bey, talebelerimin içinden mukaddes dava için koşan gençleri görmekle bahtiyarım. Ölsem de artık gam yemem. Sizler inşallah bir kervan olacaksınız. Kanaatimce sen Nurettin Topçu Bey'e git. O benden daha derviştir. Daha sabırlı. Daha tahammüllüdür. Belki o yazabilir. Benden de selam söyle. Bekir Bey Nurettin Topçu Bey'e gitmiş. Nurettin Topçu Bey daha cesur davranmış. Hay Allah razı olsun. Ne iyi ettin yahu? Ben bugüne kadar Necip Fazıl'ı görmedim. Bizim için ayıp değil mi? Gel seninle birlikte ziyaretine gidelim. Hemen telefon ettim. Necip Fazıl Bey bekliyorum deyince yola çıktık. Derginin Cağaloğlu'ndaki yerine gittik. Dergi idarehanesine girince baktık ki Necip Fazıl belden yukarısı çıplak, altında pantolon bizi karşıladı. Bilhassa Nurettin Bey'in ayağına kadar gelmesine çok memnun olduğu anlaşılıyordu. Hal sonra Üstad Nurettin Bey'e şöyle dedi. Nurettin Bey, madem bu işe giriyorsunuz... ...sizden beklenen, rica edeceğim bir mevzu var. Millete mal olmayan inkılaplar diye bir seri makale yazacaksınız. Sizden bunu bekliyorum. Necip Fazıl Bey, biliyorsunuz ben İmam Hatip Okulu'nda hocayım... Bugünlerde imtihanlar var. Söylediğiniz mevzunun derinliklerine inmek lazım. Hazırlıklı değilim. Ama Türkiye'nin marif davası diye bir kitap yazdım. Yeni bitti. Kimseye göstermedim. İsterseniz onu vereyim, neşre başlayayım. Bekir Berk, görüyor musun? Bak, şu hale bak. Talihsiziz, talihsiz. En samimi insanlarımız bile korkuyor. Bu yol çileli yol Bekir Berk. Çileli, dikenli, taşlı Kimse diken üzerinde yürümeye razı olmuyor Bu dava zor Bu dava öksüz Bu dava büyük Biraz daha söylendikten sonra Dur ben bir kahve söyleyeyim dedi ve dışarı çıktı Ben üzülmüş ne yapacağımı şaşırmıştım Nurettin Bey efendi kibar, nazik bir adamdı Necip Fazıl Bey çıkınca ben hemen Nurettin Bey'e döndüm. Aman hocam, davanın kutsiyeti adına gücenmeyin. Benim ne için çırpındığımı görüyorsunuz. Ne olur darılmayın, rica ederim. <gülüyor> Bekir Bey, gücenmek ne demek? Asla gücenmem. Ben bu ruhları bilirim. Fakat şu anda Allah'ın sonsuz kudretine bir kere daha hayran oluyorum ki... ...bu bozuk makinede bu dehayı nasıl saklıyor? Allah Allah! Ömrümde duyduğum en manalı sözlerden biri budur. Üstad kendiliğinden gelmiş ve yazı verecek olan Nurettin Topçu gibi bir zata bir anda kızıp hakaret edebiliyor. Fakat makine bozuk. Necip Fazıl Bey tekrar içeri geldi. Hiçbir şey olmamış gibi kahveleri içerken şöyle dertleniyordu. Benim ne çileli insan olduğumu anlayın işte. Telefon ettiler. Çamaşırlarınız yıkandı, geliyor dediler. Hala gelmedi. Bakın, yanınızda böyle oturuyorum. Sizi bu halde karşılıyorum. Efendim, pehlivanlar böyle olur. Güreş minderinde fanila giyilmez. <gülüyor> Neyse, sadede gelelim. Kitabı kim getirecek? Ben getiririm üstadım. Ben getiririm. Fakir Tarihçeyi hayata ön söz ve üstada dair şiir yazdıktan sonra Bekir Bertle ilgi ve yakınlığımız daha da gelişti. Bir defasında Konya'daydım. Orada olduğumu duymuş. Beni aradı. Misafir kaldığım eve gece 23 sularında hayli kalabalık bir cemaatle geldi. Çok heyecanlıydılar. Bekir Bey tam bir vecdalindeydi. Marşlar söylüyorlardı. Evinde misafir bulunduğum Doktor Ali Kemal Bey ikide bir balkona çıkıyor Etrafı kolaçan ediyordu Evi kritik bir yerdeydi Sonra ne oldu? 1965 sonrası bir gün Sultan Hamam'da karşılaştık Selamlaştık Kucaklaştık Baktım rengi sararmış Sordum Bekir Bey Yorgun görüyorum sizi. Muhterem abimiz, Edirne'den geldin. Dava vardı. Akşam bana giden otobüse yetişeceğim. Oradan da Karadeniz'e geçeceğim. Ordu'da Giresun'da davalarım var. Gözünden uyku akıyor ya. Otobüslerde ne kadar uyuklayabiliyorsam o kadar uykuyla idare ediyorum işte. 1958 veya 59 olacak. Bekir Berkin bürosuna uğradım. ''Necip Fazıl Bey'in mahkemesi varmış. Beni de götürdü. Eylül ayıydı. Şemsettin gün altı dava etmiş. Üstad doğunun kapağına onun resmini ve bir maymun fotoğrafı koymuş. Birbirine benzetmiş. Hakaret davası açmışlar.'' ''Bekir Bey'den başka avukat var mıydı?'' ''Bekir Bert'le birlikte Abdurrahman Şeref Laç, Necip Fazıl'ı savunuyorlardı. Davacı vekili olarak da iki genç avukat vardı.'' Necip Fazıl mahkemeye kısa kollu bir gömlek ve beyaz pantolonla geldi. Üzerinde ceket yoktu. Hakim sordu. Ne dersiniz iddia budur. Necip Fazıl kalktı. Kendine mahsus tikler ve jestlerle dedi ki. Efendim. Önceki büyük doğularda da aynı mevzu yazmış ve neşretmiştim. Aynı hükümet... Aynı kanunlar. O günlerde suç sayılmayıp da şimdi suç sayılmasına akıl erdiremedim. Bunu cidden merak ediyorum. Niçin geçen sayılarda suç olmamış da bugün suç olmuş? Bunun üzerine hakim davacı avukatlarına döndü. Siz ne dersiniz dedi. Efendim biz bütün Büyük Doğu sayılarını taradık. Böyle bir yazıya rastlamadık dediler. Hakim, o zaman Necip Fazıl Bey bir dahaki celzeye o yazıyı getirsin. Mahkemeyi ileri bir tarihe erteliyorum dedi. Mahkeme ertelendi. Çıktık. Koridorda birlikte yürüyoruz. Bekir Bey sordu. Üstad, hakikaten öyle bir yazı var mı? Yok efendim. O zamana kadar Adnan Bey'in bir af kanunu çıkaracağını biliyorum. Çıkarırsa çıkarır, çıkarmazsa zaten bu davalardan mahkumiyetim 80-90 seneyi buluyor. Üzerine birkaç sene daha eklenir olur biter. Maşallah çok rahatsınız üstad. Beni Allah tutmuş. Kim eder azat. 103. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın Burç projection